Yıldız Savaşları.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk Star Wars Podcast'i, Galakşi Sesinin ilk yayınına hoş geldiniz. Ben Yıldız Savaşları.com'dan tanıdığınız adımla Darth Pyros, ilk yayınımızın sunucusu olacağım. Bu ilk yayında sizlerle oldukça farklı bir platformda bir araya gelmek sizler gibi bizim için de heyecan verici. Öncelikle bu yayının süreci hakkında kısa ve genel bilgiler verelim. Galaksinin sesi ayda bir kez olmak üzere yayınlanacak ve 10 ila 15 dakika arasında sürecek. Bu süre içerisinde Star Wars dünyasında son bir ayda meydana gelen gelişmeleri, Türkiye'den ve Dünya'dan güncel haberleri sunacağız. Ayrıca her ay Yıldız Savaşları forumlarından bir fanart artçıları ve yazarını sizler için yorumlayacağız. Zaman zaman bazı konuklarımız olacak, onlardan voicemail alıp sizlere aktaracağız. Galaksinin sesinin çıkan her yeni bölümünü yıldızsavaşları.com'dan indirebilirsiniz. Sadece ilk yayın için sunuculuk görevini üstlendim ancak eminim aramızda bu işi ciddiye alıp başarıyla yürütecekler de vardır. Şayet bu konuyla ilgili yardımcı olabileceğini düşünenler varsa lütfen formumuzdaki ilgili başlığa bildirsinler. En azından iki sunucumuz olursa bu 10 dakikalık süre dinleyicilerimiz için daha hoş geçecektir. Ve şimdi Star Wars dünyasından en son haberlere geçiyoruz. TV dizisinin oyuncuları su yüzüne çıkıyor. 2009'da hazır olması beklenen Star Wars TV dizisinde Boba Fett'in gençliğini canlandıran Daniel Logan ile Chewbacca'yı canlandıran Peter Mayhew'un da yer alacağı tahmin ediliyor. Her iki oyuncu da geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir toplantıda yapılan röportajda dizide yer almayı istediklerini belirtirken Daniel Logan'ın Rick McCallum ile dizi için toplantı yapacağı açıklandı. Merakla beklenen 3D animasyon dizi 2008'de tamamlanacak. İlk görseli geçtiğimiz ay düzenlenen oyuncak fuarında meydana çıkan dizinin iki bölümü baştan aşağı tamamlanmış bulunuyor. İlk 26 bölümün 5 tanesini görsel efekt koordinatörü Rob Coleman yönetecek. Şu an için ise 15 bölüm çeşitli yaratım aşamalarından geçmekte. Yeni nesil Star Wars oyunu Force Unleashed fırtına koparacak gibi gözüküyor. Bölüm 3 ile 4 arasında geçen ve Darth Vader'ın çırağını canlandırdığımız oyun... Daha önce işe benzeri görülmemiş teknolojileri içinde barındırıyor. Bu teknolojilerle fizik kuralları son derece gerçekçi olurken yapay zeka da her seferinde farklı davranışlar sergileyecek. Oyunla ilgili dikkat çeken iki şeyden biri, bölüm 3'te öldüğünü sandığımız Shakti karakterinin geri dönüşü. Diğeri ise piyasaya çıkacak olan Force Unleashed figürleri arasında son derece hasarlı bir Darth Vader figürü olması. Oyun içi konsept tasarımlarını, figür fotoğraflarını ve geri kalan detayları yıldızsavaşları.com'daki haberde bulabilirsiniz. Celebration 4 ve Celebration Europe için geri sayım başladı. 24-29 Mayıs tarihleri arasında Los Angeles'ta gerçekleştirilecek 30. yıl dönemi partisine katılacak ünlüler arasında göze çarpanlar Kenny Baker, Anthony Daniels, Peter Mayhew ve Ray Park. Celebration Europe'a ise yine aynı isimlerin katılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler elimize geçtikçe bunları Celebration Europe özel sayfamızda görebilirsiniz. Merakla beklenen Jedi Akademi modifikasyonu Knights of the Force için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. 37 dakikalık tanıtım videosunda oyunun getireceği tüm yenilikleri bütün detaylarıyla izlemeniz mümkün. Osman Yazım projesi Knights of the Force'un tanıtım videosu için download linkini yıldızsavaşlar.com ana sayfasındaki haberde bulabilirsiniz. Şimdi biraz da koleksiyonculuk konusundaki haberlere değinelim. Bu ay oyuncak fuarının da etkisiyle koleksiyonculuk anlamında oldukça yoğun geçti. Bizi dinleyen pek çok kişinin merakla beklediği şeylerden biri ülkemize gelecek olan yeni Star Wars ürünleri. Bu hafta içinde Hasbro Intertory ile yaptığımız görüşme sonucu bu konuyla ilgili haberleri aldık. Ülkemize Mart ayının ilk haftalarında gelecek olan ürünler arasında 30. yıl dönümü figürlerinin ilk serisi, 5'li paket figürler, Unleashed Battle Pack serisi ki Anlıştın dönüşü pek çoğumuzu mutlu edecek diye tahmin ediyoruz. Spring Action Lightsaber ultra ışın kılıcı olarak geçen bu ürün de bizleri sevindirecek. Ve Darth Vader Royce Changer var. Ayrıntılı bilgileri ve satış noktalarını da açıklandıkça yine yıldız savaşları noktada konforumundan takip edebilirsiniz. Hasbro'dan devam edelim. 30. yıl serisi ürünlerinde son günlerde göze çarpan iki yeni araç var. Bunlardan biri bölüm 3'te gördüğümüz V-Wing Starfighter diğeri ise pek de ölçekli sayılmayan Darth Maul'un Sith Infiltratoru. her iki ürünün de ülkemize geleceği şimdilik meçhul Master Replicas FX Işın Kılıcı serisinin şimdilik son halkasını Yoda ile tamamladı. Daha kısa bir plazma kısmına sahip olan Yoda Işın Kılıcı şu an piyasada. Bunun haricinde bu yıl stüdyo ölçekli olarak X-Wing Starfighter ve Boba Fett'in Slave One'ını göreceğiz Master Replicas'tan. Ölçekliler ve limitli üretimler bir tarafa, Master Replicas bu yıl miferlere odaklanmışa benziyor. Stormtrooper, Clone Trooper, Boba Fett... TIE FIGHTER pilotu ve X-Wing pilotu MIFER'lerini de ilerleyen tarihlerde piyasada bulmak mümkün olucak. Sideshow'dan bu ay gelen en ilginç ürün Anakin ve Obi-Wan diyalosunu betimleyen diorama oldu. Bir diğer ilginç ürün ise bölüm 4'ten aşina aldığımız Chewbacca ile Arta Duitun'un oynadığı Dejeric isimli satranç benzeri oyunun 1'e 6 ölçekli benzeri. Şahsen bu oyun en heyecan verici koleksiyon gelişmesi olarak gördüğüm şey ise Gentle Giant'ın Celebration 4 için özel olarak hazırladığı Darth Malak büstü. Hoş detaylara sahip olan bu büst ilk olarak ve sadece Celebration 4'te satılacak ancak hiç şüphesiz zamanla çok değer kazanacak. Bu ay boş durmayıp sıkı çalışan bir başka firma ise Japonya merkezli Kotobukiya oldu. Raf McQuarrie'nin orijinal konseptlerinden esinlenilerek yaratılan Luke ve Darth Vader düellosu, bölüm 3'ten Obi-Wan ve Crystal Izayu'da, Kotobuki'a'dan bu ay gelen ürünler arasında. Kotobuki ile bu ayki haber bültenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi ise sırada boyun ayın fanart çizeri var. Bu ay Master Taz Kafa'nın çizimlerine göz atacağız. Master Taz Kafa iki çizimle kendi galerisini açmış. Çizimlerden ilkinde Obi-Wan'ın çocukluğunu yansıtmak istemiş. Diğer çiziminde ise tamamen farklı bir tarza yönelerek karikatür bir Obi-Wan yaratmış. Fanatları konusunda oldukça iyimser görüşler bel belirtilmiş. Kendisinin galerisine bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Forumun hikaye bölümünde ise genişletilmiş evrenin bir boşluğunu dolduracak gibi gözüken bir hikaye var. Dartmalak, Malak, Revan ve Malak'ın nasıl karanlık tarafı düştüğünü anlatan sürükleci hikayesiyle ve... ...evrende meydana gelmiş bilinen olayları dayanarak sürdürdüğü anlatımıyla hayranların akıllarında yer eden... ...büyük bir soru işaretini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu hikayeyi bir çırpıda okuyacağınızdan hiç şüphemiz yok. Yayının sonuna yavaş yavaş gelirken yalısavaşları.com'dan da birkaç haber verelim. Sitemizin kitaplar bölümü açılmış bulunuyor. Bu bölümde piyasaya çıkmış olan kitapların içerikleri hakkında detaylı bilgiler bulmanız mümkün. Ancak tabi ki bu kitapların pek çoğunun İngilizce olduğunu hatırlatmamızda fayda var. 501. Lejyon için katılım listeleri oluşturmaya başlandı. Bu listeye forumun 501. Lejyon bölümünden kaydınızı yapabilirsiniz. Fakat gerçekçi bir liste oluşturulabilmesi için lütfen gerçekten bu projeye dahil olmayı düşünüyorsanız ve bütçenizin bir almaya yeteceğine inanıyorsanız bu listelemeye katılın. Zira bu liste bize iyimser bir tahminle yıl sonuna kadar kaç tane geçerli üye olabileceğini gösterecek. Yıldızhavaçları.com ordusu da katılımlarınızı bekliyor. Site içerisinde yapacağınız katkılarla puan kazanabilir, forumdaki rütbenizi yükseltebilir ve sadece ordu mensuplarına özel bir avatara sahip olabilirsiniz. Türk Star Wars hayranları için yapacağınız katkılarla ayrıcalıklı bir yeriniz olacak. Orduya katılım için forumumuzdaki özel alana katılım bildirimi yapmanız mümkün. Ve böylelikle ilk yayınımızın sonuna gelmiş olduk sizlere bilgilendirebildiğimizi ve iyi vakit geçirtebildiğimizi umuyorum. Podcast yayınımızla ilgili veya diğer konularla ilgili görüş ve sorularınızı yıldızsavaşları.com forumundan bizlere iletebilirsiniz. Önümüzdeki ay her ne kadar muhtemelen karşınızda farklı sunucular çıkacak olsa da tekrar görüşmek üzere. Ben Ateş Çetin, Dark Paros Gürütçü sizinle olsun.